...ve Özdeş Özbay. İklim İçin programı başlıyor. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüce Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Turgut Yol de ...teşekkür ederek başlayalım... İklim konusunda gelen son araştırma haberleri doğrusu hiç parlak sayılmaz. Özellikle sabahleyin açık gazete programında da değinme fırsatı bulmuştuk. Yani insanlık, yani Paris İklim Anlaşması için insanlığın ve bütün canlılar aleminin sınırlanmasını, karbondioksit salımlarının salınmasını önleme konusundaki hedefi ve bir buçuk derecelik eşiğinde aşılmasını önlemek hedefini tutturmanın giderek zorlaştığı yolunda önemli bir haber vardı yeni. Ve orada da artık karbon bütçesi deniyor. İklim krizini sınırlandırmak için bir buçuk derecenin altında tutabilmek için dünyanın ısınmasını. Şimdi artık bir analize göre tamamen minicik kalmış bu bütçe. Yani yapılacak Nature Climate Change gibi itibarlı ve önemli bir hakemli dergide yayınlanan Araştırmaya göre daha önceki e, e, tahminlere, son zamanlarda yapılan tahminlerle kıyaslandığında e, daha da iyi, iyileştirilmiş bir modellemeyle yapılmış. Fevkalade kaygı verici bir şeyde %66'lık bir 2050'de net sıfıra ulaşma şansının 66 bırakıyor. Eğer böyle giderse o da e, iki derece hedefini yapıyor. Paris'teki ikinci a, hiç asla olmaması gereken hedefe deniyor. Yani berbat bir haber olacak ve araştırmacılar e, yıllık e, haberleri vererek e, kalan karbon bütçesini belirtecekler diyorlar ama bu baya karanlık bir haber. Bir e, karanlık araştırma haberi de Jonathan Watts'tan gene Guardian gazetesinden Proceedings of the National Academy of Sciences yani Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Akademisi Tutanakları diye adlandırılan dergide e, Amazon'daki ormansızlaştırmanın çeşitli sebeplerle yapılan ağaç kesimlerinin e, Yağmur ormanlarının kesilmesinin azalt, azalmasının her büyük bölgesel ısı sıcaklık artışı etkileri olduğunu söyleyen bir araştırmada onun yanından geldi. Fukushima'da da radyoaktif atık suyun tahliye ortumu yerinden çıkmış iki işçi hastanelik olmuş. Yani <gülüyor> iki işçiye bulaşan radyasyon temizlenememiş. Yani bütün TEPCO şirketi Uluslararası Atom Enerji Ajansı tahliye onay vermişti. TEPCO şirketi bütün itirazlara rağmen planlandığı şekilde iki, ilk iki tahliye türünü tamamlamış. Şimdi Kasım başından itibaren de bir iki gün sonra üçüncü tura hazırlanıyormuş çarşamba gün, günkü, geçen çarşamba günü olan kazada boşaltma planlarını etkilemeyecek demişler ve hastaneye kaldırılanlardan ikisi varmış durumları nasıl bilmiyorum ama bir soru geliyor insanın aklına siz ne dersiniz dökülen sudaki deniz canlıları balıklar ve diğer canlılar ve oradaki yosunlar filan ve orada avlanan balıkçılar da hastaneye kaldırılacak mı <gülüyor> Çok Aman acayip. koca okyanus <gülüyor> diyerek değil mi? Evet yani. Evet. Nasıl, nasıl olsa seyrelecek diyorlar zaten. Evet. Biz seyrelterek zaten atıyoruz diyorlar. Ki, <gülüyor> Devam edelim. yani Bir de İklim Adaleti Koalisyonu ve Ekoloji Birliği'nin Mu Muğla'daki termik santraller hakkında mahkeme cebelen kapatma kararının uygulanması talebiyle çıktığı kervan Akbelen'de son bulmuş Yeşil Gazete'nin haberi. Köy Termik Santrali önünden seslenen aktivistler de devlet var ama kimin için? Kim için? diye sormuşlar. İklim adaleti talebi yenilenmiş. ve Bu nasıl bir hukuksuzluk diye soruyorlar. E, Türkiye'ye geçtik ama bir kez daha dönelim <gülüyor> uluslararası aleme. Antarktika'da bir koruma alanı oluşturulması yolunda çok önemli bir Evet. talep vardı Antarktika'daki deniz çevresi hakkında büyük bir uluslararası konferans verildi çünkü Güney Kıtasının rekor seviyede düşük deniz buzu seviyeleri bütün dünyayı pevkalade önemli bir şekilde etkileyecek deniyor ya. Yani azalan yaban hayatı başta penguenler ve diğer birkaç kuş türü ölümler oluyor. Bir dizik krizle karşı karşıya Güney Kutbu. Ve Antarktika özellikle de bütün yalnız orada kalmayacağı ve bütün dünyayı derinlemesine etkileyeceğine dair çok sayıda araştırma var. Antarktika Deniz Yaşam Kaynakları'nı Koruma Komisyonu diye bir şey var. Tartışmaları yapılıyor fakat Rus heyeti Antarktika'daki koruma alanı oluşturulmasına engel veto etmiş. Dünyanın genel durumuyla ilgili böyle şeyler oku, okumaktayız. Ee, Ergene Nehri'nin kirliliği de dördüncü dereceye çıktı diye bir haberle devam edelim. Artı Gerçek'te yeni yayınlanmış bir haberdi. Ee, Trakya'da sık sık kirliliği gündeme, kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri'nde çevre endüstriyel analiz incelemesi yapılmış ve su Dördüncü derecede kirli çıktı diyor. <gülüyor> Yüce, sen bu konunun en önde gelen takipçilerinden birisin. Biraz sana bırakalım sözü. Aslında e, yani baktığımız zaman Ergene'de değişen bir şey yok. E, Ergene zaten dördüncü sınıf suydu. Önemli bir bölme. E, halen de dördüncü sınıf su. Belki içindeki kirlilik yükü çok hafif bir azalmış olsa bile son e, yapılan testlerde halen dördüncü sınıf su. Yani dördüncü sınıf suyun anlamı da şu. Dünya, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu suyla hiçbir şey yapılmamalı aslında işin açıkçası. Ne tarla sulanmalı ne el sokulmalı hatta yanına bile yaklaşılmamalı. Bu dördüncü sınıf su anlamına gelen e, durum bu. Evet. Ergene'nin bu makus kaderi yani Ergene ile ilgili işte ıstırancalardan doğan yaklaşık 300 kilometre falan giden bir nehirden bahsediyoruz ve bunun pırıl pırıl doğuyor ıstır, ıstıranca dağlarında ardından olaya indikçe insan yerleşimlerinden geçtikçe kirlenmeye başlıyor özellikle de sanayi bölgelerinden ama sadece tek kirlilikleri sanayi değil bölgede ee, Birçok bir insan yaşıyor Ergene, Ergene Nehri ha hazasında ve birçok tarımsal üretim yapılıyor. Dolayısıyla tarım zehirleri de bu nehre karışıyor, ev salatıkları da bu zehre karışıyor. Yok yok yani bu dördüncü su içerisinde. Evet ee, zaten... yani... Evet, şey, özürlerim zaten e, profesör <gülüyor> doktor Lokman Hakan Teker buna dikkat çekmiş diyor ki son yıllarda aslında biraz iyileşme vardı ikinci sınıfa kadar iyileşmişti e, diyor ama burada bir kalitede bozulmanın meydan ge meydana geldiğini e, görüyoruz demiş bir tek şunu ekliyor daha önceki kadar sanayi atığını bu sefer görmüyoruz e, demiş dördüncü dereceye çıkmasına rağmen burada sevindirici bir nokta ağır metal kirliliği yok Bakır, çinko, demir, kadmiyum, krom gibi ağır metal konsantrasyonlarının sınır değerlerinin altında olduğunu görüyoruz. Bu en azından böyle bir endüstriyel kirlenmenin olmadığı sonucu çıkartıyor. Azot, fosfor ve kimyasal oksijen ihtiyacı da mevsimsel olarak organik yüklerin arttığı, tarımsal ve kanalizasyon sularının bu anlamda buralarda yükü artırdığını bize söylüyor demişti. Artık Ama şeyde Ayten Eren de Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı tıpkı Yücel'in demin söylediği gibi Ergene Nehri'nin Yıldız Dağları'ndan tertemiz kaynaktan çıktığını belirtmiş. Ovaya indiğinde hem tarım topraklarında hem de çevrede oluşmuş büyük sanayi yapılarından etkilenip dördüncü derece kirlilik oluşturuyor. Bu da bizi şaşırtmadı çünkü bugüne kadar yapılan çalışmalardan bir sonuç alınmadı derin deşarj denen olay vardı onu da istersen bir kez daha hatırlatıyor yazar yani Ergene ile ilgili düzenli çalışmalar olsa da çok caydır, caydırıcı önlemler alınmadı diyor. Şimdi birinci sınıf yüksek kaliteli içme suyu değil mi yani içme evet. suyu potansiyeli yüksek olan ee, bir, ikinci sınıf askirlenmiş su deniyor. İkinci, evet ikinci, ikinci sınıf, sınıf su. Deniyor. Üçüncü Hı. sınıf suyu temizleterek tarım yapabilirsiniz e, deniyor. Dördüncü sınıf suyla hiçbir şey yapamazsınız deniyor türde. Bu Ergene Havzası ile ilgili koruma eylem planı ilk e, başbakanlık genelgesi e, 2013'te yayınlanmıştı. 2013'te yayınlandığında dönemin e, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bu, bu plan Ergene'yi kurtaracak diyordu, diye etti 15 eylem içeriyordu bu plan ee, buna göre işte e, belediyelere ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri kurulacak, nehir boyunca dağılmış düzensiz sanayi tesisleri e, işte belli bölgelere toplanacak ve atık su arıtma tesisleri kurulacak, tarladan fabrikaya kadar nehir te temizliği, sıkı denetimler olacak vesaire. bunun bir uzantısı da Ergene Nehri'nin suyunun e, derin deşarjla Marmara'ya e, verilmesiydi. E, bunların hiçbiri e, aradan geçen 10 seneye rağmen yapılmadı. Su dördüncü bu plan yapıldığında su dördüncü sınıf suydu. Bu planı konuşuyoruz halen su dördüncü sınıf su. E, dolayısıyla hani kağıt üzerinde Türkiye'de yapılacak edilecek e, oldu bitti gibi bir takım e, şeyler maalesef Gerçekle hiç örtüşmüyor. Eğer hayata döndüğünüzde bambaşka tablo çıkıyor ortaya. Ergen'e de değişen bir şey yok. Burada bizi ilgilendiren en önemli birini söyleyeyim. Yani insanlar şu anda evlerinde oturup aman Ergen'e kirli akıyormuş bana ne diyebilir de işin rengi aslında öyle değil. Yani Türkiye'deki buğday üretiminin %12'si ergene havzasında yapılıyor. Ayçiçek üretiminin %61'i ergene hazlasında yapılıyor ve pirincin %54'ü ergene havzasında yetiştiriliyor. Ve bunlar ergene suyuyla yapılıyor. O kirli ve yanına yaklaşılmaması gereken dediğimiz suyla e, sulanıyor bu ürünler ve tüm Türkiye'ye dağılıyor. İşte bizi ilgilendiren kısmı da burası yani ergene sadece çevresine değil. Tüm Türkiye'ye kötülük saçıyor şu anda. Bizim ona yaptığımız kötülüklerin karşılığı olarak e, ve o bölgede yetişenle o kirlilik herkese bulaşmış oluyor bir şekilde. Evet bir ara düzeldi diyor bu konuyla ilgili olan, ilgili olarak e, Kemal Üniversitesi'nden profesör Doktor Lokman Hakan Tecer ama e, tekrar... Yani deşarjlara dikkat edilmesi ve kontrolün bu bölgelerde daha sık yapılması gerektiğini de bize söyleyen yeni bir rapor diyor tekrar bozulmadan bahsedince. Evet bir de oradan başka bir kirlenme çok önemli zaman zaman dile getirmeye çalıştığımız bir de asbest meselesi var. Yönetim bir haberi vardı elimizde dün galiba. Yani Temiz Hava Hakkı platformu ve Türk Tabipleri Birliği tarafından bir toplantı yapılmış. Ve Maraş'tan işte deprem bölgesinin merkezi oluşturuyor. Şubat'ta olmuştu. O Maraş'tan alınan 21 örneğin 8'inde asbest olduğu çıkmış. Adıyaman, Maraş ve Elbistan'da yapılan. Asbest analizlerinin sonuçları bu oldukça yüksek çıkıyor. Yani 28 Ağustos'ta 16 Eylül arasında 2023'te yürütülen çalışmada işte Adıyaman, Maraş merkez ve Maraş'ın Elbistan ilçesi merkezindeki çöken tozdan örnekler alınarak asbest analizi yapılmış. Asbest tabi son derece karsinojen yani kanser yapıcı ve başka sağlık sorunlarına yol açan bir madde ve kesinlikle her yerde yasaklanmasına gidilen bir durum. Ee, yani bir elektron mikroskobu kullanılmış Avrupa Komisyonu tarafından kullanımı tavsiye edilen <gülüyor> ve e, akredite edilmiş bir laboratuvarda gerçekleştiren, gerçekleştirilen bir şey <gülüyor> ve e, 30 örneğin Adıyaman'dan alınan 30 örneğin ikisinde Maraş'tan alınan 21 örneğin 8'inde <gülüyor> Elbistan'da ise 15 örneğin ikisinde farklı türlerde asbest tespit edilmiş ve etkinlik yapılmış bu konuda bir konferans yapılmış ee, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Doktor Şebnem Fincancı da Depremlerin yarattığı büyük yıkımın insan eliyle ağır bir felakete dönüştürüldüğünü dokuz aydır gözlemliyoruz demiş. Ve e, Hatay'daki partikül madde yoğunluğunun Dünya Sağlık Örgütü'nün, DSÖ'nün yani belirlediği ortalamanın üç kat üstünde olduğunda altını çizip hakikati ortaya koyacağız demiş. Ayrıca Türk Temiz Hava Hakkı platformu onun da ortak gerçekleştirilen toplantıda THHP koordinatörü Deniz Gümüşel'de, yani Temiz Hava Hakkı Platformu koordinatörü, Türkiye'deki mevzuatta sadece kontrollü çalışma ortamlarında asbest için bir sınır değer tanımlanmış. Bu değer eğitim almış asbest çalışanlarının, kişisel solunum sistemi koruyucusu ve koruyucu giysiyle ile donatıldığı durumlarda en fazla 8 saat boyunca maruz kalabileceği sınır değer bu değer santimetre küpte 0,1 liftir demiş. Bu sınır değer hiçbir koruma ekipmanı, maskesi olmayan sokaktaki yurttaş için geçerli değildir diyor. Yurttaşlarınsa kesinlikle asbeste maruz kalmaması gerekiyor diyor. Avrupa Birliği Ekim ayı itibariyle bu sınır değeri daha da indirmiş 10'da birine indirmiş Yani Avrupa Birliği mevzuatında iş ortamlarında 8 saatlik maruz kalma için izin verilen değer santimetre küpte 0,01 asbestli indirilmiştir. Yani bu da ne demek? Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarında çok yoğun bir toz kirliliği var. Bu da tozla birlikte Asbestin şehir içine yayılımını da artıracak bir risk unsuru demiş. Yani ciddi bir uyarı gelmiş ama neler yapılıyor bilemiyorum yani. Evet. Denizlerimize ilişkin birkaç tane haber var Ömer abi. Bu tamam, idim... Lütfen onları da şey yapalım. Iklim e, krizine bağlı olarak yaşadığımız kuraklık malum. E, İstanbul'daki e, su seviyesi, barajlardaki su seviyesi yüzde yirmi altını, yüzde yirmilerin altına inmiş durumda. Bu durum tabi sadece e, karada yaşayan canlıları ilgilendirmiyor, denizde yaşayan canlıları da çok e, ciddi anlamda ilgilendiriyor çünkü. Denizlerde yaşayan canlıların bir numaralı üreme ve beslenme alanı olan nehir deltaları, yani nehirlerin denizlerle buluştuğu alanlar da bu kuraklıktan payını alıyor ve denize daha az e, besin ulaşıyor. Bu da denizlerdeki balık stoklarını e, ciddi anlamda etkiliyor ve balık stoklarının azalmasına neden, e, neden oluyor. Bugünlerde e, özellikle e, bilim insanlarının ve balıkçıların Denizlerdeki verimsizlikten kaynaklanan yakınmalarının bir bölümünü de bu neden oluşturuyor. Öte yandan denizlerimize ilişkin başka ciddi bir problem daha var. Ege Denizi'nde yeni yapılan bir araştırma. Bu Celal Bayar Üniversitesi biyoloji bölümüyle yürütülen bir çalışma. Buna göre deniz çayırlarının en yoğun olduğu... Ee, Ege Denizi kıyılarında e, bu özellikle deniz çayırları yine balıkların beslenmesi ve barınması için çok önemli alanlar olan deniz çayırları çok hızlı bir derecede azalıyor. Bunun azalmasının nedeni ise istilacı türlerin artması, azalmasının nedenlerinden bir tanesi öyle diyelim. Ee, ve Ciddi anlamda deniz çayırları e, azalıyor durumda. Bu istilacı türlerin özellikle Akdeniz ve Ege'de çok fazla arza etmesinin nedenlerinden bir tanesi de denizlerdeki ısı bariyerlerinin kalkmış olması aynı zamanda. E, dolayısıyla karadaki sıcaklıklar, bizim hissettiğimiz sıcaklıklar denizdeki canlıların da aynı şekilde hayatını etkiliyor e, ve olumsuz yönde değişmesine neden oluyor. Evet yani gidişat karada da denizde de havada da pek parlak sayılmaz yani buna karşılık da aktivistlerin bununla mücadele eden aktivistleri de çeşitli yerlerde ceza veriyorlar. Çok ilginç bir haber diye Yeşil Gazete'de iklim krizine karşı önlem almayan hükümetlere karşı dünyanın çeşitli yerlerinde mücadele ediyor ve bilim insanları kendileri de artık mesela bir şey scientist rebellion diye yani bilimcilerin isyanı diye kısalt söyle kısaca söyleyebileceğimiz bir şey o onun üyeleri de iklim krizini körüklemekteki rolleri sebebiyle çok uluslu yatırım şirketi BlackRock, otomobil üreticisi BMW ve Alman hükümetine hükümetine karşı düzenlenen 3 günlük eylem yapmışlardı. Hapis cezasına çarptırdılar. yüzüne haberi aslında. Yeşil Gazete oradan almış. <gülüyor> Almanya'da geçen yıl Ekim'de yani bir sene olmuş şiddet içermeyen protestoların ardından başlayan dava dün yani hatta belki gün galiba sonuçlanmış. Şiddet içermeyen protestolar biz de birazcık takip etmiştik bunu ama çok ilginç bir sonuç var. O da şu şöyle Münih Bölge Mahkemesindeki hakim eş zamanlı eylemler yapan yani hem İspanya'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de İtalya'da yani dünya çapında eş zamanlı eylemler yapan aktivistleri cezaya çarptırmış. Neden? Zarar vermek, mülklere izinsiz girmek bunlar suçlar ve şey demiş. Biz ama amaçlarımızın amaçlarımızın mülklere zarar vermek değil krize dikkat çekmektir diyenleri de dikkate aldığını bildirmiş. Buna rağmen 4 aktivist eylemleri yüzünden cezalandırılmış. 105 gün yani 3,5 ay hapis cezasına çarptırılmış her aktivist. Cezası sonradan efendim Bilim insanı aktivistler. bilim insanları <gülüyor> ve bunlar 1680 avro tutarında para cezasına çevrilmiş ama cezayı ödemezlerse bu bilim insanları ve aktivistler hapis yatacaklar. Yalnız bu haberin <gülüyor> en hoş tarafı e, hakim iklim krizini nasıl nitelendirmiş insanlık için en büyük zorluk demiş. Ama cezayı da kesmiş. Cezayı kesmiş, evet. <gülüyor> İlginç bir çelişkiler dünyasında yaşıyoruz. Şeytanla pazarlık diyor işte buna James Hansen. Sonra da o çıkan makalesini daha etraflıca okuruz. Yani havayı kirleterek e, parçacık etkisiyle güneş ışınlarının bir çeşit sera gibi dışarı çıkmasını e, boz, bozduğunu dolayısıyla da Küresel iklim değişikliğini hafifçe yavaşlatması olduğunu söylüyor. Ama bu <gülüyor> geçici olacak ve sonuçta gezegeni korumak çok çok zorlaşacak diye bir şey, durum. Yani böyle faust şeytanla pazarlıklar da yapılarak işte hakiminki de o. Yani insanlık için en büyük zorluk diyor ama olsun. Ama özel ülke girdiniz diyor. Özel ülke girdiniz. Milliyetin adam anlamam diyor. Milliyet daha önemlidir diyor. Hakimdi. İşte durum böyle. Bugünkü programın da sonuna geldik herhalde. Ben hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.